Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim şimdi e, sorularınıza bakacağım. Ekranda birçok soru var galiba. Şöyle e, bakıyorum. İhlasın e, dindeki gereği nedir diyor e, talebe kardeşimiz. İlk soruyu oradan başlayalım. E, başlayalım inşallah kısa ve öz olarak cevaplarınızı e, vermeye çalışacağım. İhlasın dindeki gereği, değeri nedir? İhlas, ihlassız ibadet olmaz. İhlassız ibadet makbul olmaz. El-ihlas ve el -ihlas vel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde anlıyoruz ki, ibadetlerimizin Allah katında makbul olabilmesi için iki şartı bulundurması lazım. İki şartın ikisini de bir anda bulundurması lazım. El-ihlas ve el -ihlas vel İhlaslı olmak ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygunluk arz etmek. Aynısını yapmak. Sünnete uygunluk yani. Sünnetin dediğini yapmak. İhlas, ibadetin sadece Allah rızası için yapılması. Dünyavi beklentiler için değil. Dünyavi bir takım e, kar için falan değil. Sadece Allah rızası için, sadece Allah için ibadetleri yapmak ihlastır. Dolayısıyla ihlâssız ibadet olmaz. İhlas olmadın mı o ibadet kabul olmaz. Çünkü innemel a'malu binniyat ve innemâ li kulli Muakkaki ameller niyetlere göredir ve her insanın niyeti neyse ona o vardır diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse e, sadece Allah rızası için ibadeti yapma niyeti de ihlası bize anlatmaktadır ve bu konuyla ilgili bunlar yeterlidir. E, yine talebe kardeşimizin ikinci sorusu insanın sebepler edilmesi tevekkülü bozar mı? Asla bozmaz. E, tevekkül sebepler edindikten sonra e, yapılan tevekküldür. Diğeri tevekkül olmaz. Tedbir almadan tevekkül olmaz. Sebeplere tevessül etmeden, tedb tedbirler almadan tevekkül olmaz. Dolayısıyla bir insanın sebepler edinmeden, esbaba tevessül etmeden tevekkülde bulunması bir zavallılıktır. Dinimizde yeri yoktur. Bir tedbirsizliktir, bir akılsızlıktır, bir önlemsizliktir. Dinde asla bunun yeri yoktur. Akla, akla dine aykırı bir durumdur. Öyleyse tedbir alacağız. Esbabı yerine getirmeye çalışacağız. Ve ardından işin sonucunu Allah'a bırakacağız ki bu da tevekküldür. Tarih boyunca hadis inkarcılığının hedefleri nelerdir? Çok geniş bir soru. Talebe kardeşimiz kısa olarak, özet olarak birliklerimizi anlatmak istiyorum. Tarih boyunca e, hadisi inkar edenler neyi hedeflemişlerdir? Tabi ki dinin pratik hayata dökülmesini ve pratik hayatta Kur'an'ın nasıl uygulan, e, uygulanması e, durumunu ortadan kaldırmak, Peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellemin, bize en güzel, örnek olmasını ortadan kaldırmak, dolayısıyla, dini ortadan kaldırmak, ve ardından, Kur'an'ı ortadan kaldırmak için, e, hedefler gütmüşlerdir bu hareketler. Çünkü, Kur'an, sünnette yaşanmaktadır. Kur'an, sünnette hayat bulmaktadır. Sünnet, sünnet, Adeta yürüyen Kur'an'dır. Sünnet, Kur'an'ın özüdür. Sünnet, Kur'an'ın gerçek bir tefsiridir. Ee, ve siz sünneti attığınızda esasen Kur'an'ın e, nebevi algılamasını, tefsirini de vahyi, vahyin vahiy ile, yine e, çünkü hadisler de Allah'ın bir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bildirisidir. Dolayısıyla Kur'an hadislerle tefsir edilmektedir. Eğer siz Kur'an'ın hadisleri atarsanız Kur'an'ın gerçek yorumunu tefsirini de tevilini de atmış olursunuz. Dolayısıyla geriye ne kalır? Geriye şeytani tefsirler kalır. İslam'ı yıkmak isteyenlerin efendim batınicilerin, e, mana, ar, mana arkasında mana arayanların, öküz altında bıza arayanların e, cirit attığı, tefsire, tefsire soyunduğu bir e, meydana mahal vermektir. Bunun aksini düşünmek. Dolayısıyla bu hadis düşmanları önce hadislerin ortadan kalkmasını sağlayarak ardından bu şekilde Kur'an'ın gerçek yorumunu da ortadan kaldırmayı hedeflemektedirler. Ardından Kur'an'ı da kökünden e, ortadan kaldırmayı hedeflemektedirler. Ve bunun e, nihai sonucu Allah'a inkara kadar gider. Bunların hepsi şeytana hizmet etmektedir. Ama şeytan bir yerde görevini yapmaktadır. Bu insanlar e, şeytanın e, yani şeytana tanınan imkan, fırsat, e, şeytana verilen, içilen bu misyon bu insanlara verilmediği halde bu insanlar gönüllü şeytancılığı oynamaktadırlar. Gönüllü şeytancılığı oynamaktadırlar. Buna razı olmaktadırlar. Ve bu şekilde Allah'ın e, gönüllü düşmanları olarak Allah'ın arzında arzı endam etmektedirler. Ve bu şekilde cehennemin azabını e, hak etmektedirler. Ve cehennemin azabını da yüreklerinde yüreklerinin derinliklerine kadar hücrelerinin en ince merkezlerine kadar hissedeceklerdir. Yaptıkları karşılıksız kalmayacaktır. Kısaca hadis inkarcılığının temel hedefi dini inkardır. Dini hatta yani tevhidi inkardır. Dini inancı Allah'a inkardır. Ve bu insanlar gerçek niyetleri şeytanın istediği yolda yürümek ve şeytani bir düzeni yeryüzünde hakim kılmaktır. Allah muhafaza. Betül kardeşimiz soru soruyor. Resulullah'tan sonra hadis yasak etmek ve hadisleri yakmak neden kaynaklanmıştır? Evet. Değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından sonra hadisleri yasak etmek diye herhangi bir şey söz konusu değil. Hadisleri yasaklamak, yakmak bir şey söz konusu değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahi inerken vahiy ile karıştırılacak korkusuyla bir buçuk seneye yakın bir dönem hadisin yazılmasını yasaklamıştır. Daha sonra insanlar hadis ile Kur'an'ı ayırt edecek bir kültüre bir bilince sahip oldukların, olduklarında e, şimdi yazabilirsiniz demiştir. Ve o zaman e, o andan itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan hadisleri e, kaleme alanlar olmuştur. E, ve e, biliyorsunuz ki e, bunların başında Ebu Hureyre bulunmaktadır. E, yine Diğer sahabeler hadisleri not alan kayda geçen sahabeler bulunmaktadır ve bunların bazıları da vahiy katipleridir. Bu yasaklama da esasen insanların bu hadis mi ayet mi acaba diye e, ayırt etmekte zorlandıkları bir dönemde gerçekleşmiştir. Ve insanlar belli bir bilince eriştikten sonra o yasaklama ortadan kalkmıştır ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem belli belluğunni ولو آية bir ayet de olsa benden beyan edin bir sözde olsa benden beyan edin e, diye insanları sahabeyi teşvik etmiştir. Hadis rivayeti rivayetini teşvik etmiştir. E, yoksa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından sonra hadisler yasak edildi yok şu oldu bu oldu bu tür olaylar yoktur esasen. Böyle şeyler olmamıştır ama tabii ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından sonra e, kötü niyetli insanlar ortaya çıkmış. Kendi kabilesini, taybesini üstün kılmak için bazıları hadis uydurmuşlar vesaire. Bunlar olmuştur. Ama bu tamamen e, bu sorudan ayrı bir olaydır. E, talebe kardeşimiz Şia ve Rafizilerin Hz. Ayşe annemize zina iftirasında bulunmaları Resulullah'ı dolaylı yoldan aşağılamak anlamına gelir mi hocam diyor. Elbette. Şüphe yok ki gelir. E, maalesef e, Şia'nın bir bölümü Rafiziler e, Hz. Ayşe Validemizi e, bu suç yapmak ile suçlamışlardır. E, ve tabi ki e, bu suçlama ayetlere terstir. E, bu İfk sonra, yaklaşık bir ay sonra e, validemizin temiz olduğuna dair Yüce Rabbimizin şahitliği gelmiş ve ona bu iftirayı atanlar azarlanmış ve e, onlar e, münafıklık alametleriyle Allah tarafından suçlanmışlar ve büyük bir azap ile tehdit edilmişlerdir. Bu iftirayı bugünümüzde hala sürdürenler de bu ayetlerde tehdit edilen güruh arasına girmektedirler. O iftirayı atan, o günkü iftirayı atan zihniyetteki o münafıklar neyse, bugün de bu insanlar aynı profili çizmektedirler ve Allah'ın azap tehdidiyle karşı karşıyadırlar ve azapl azaplarını da eğer tevbe etmeseler göreceklerdir. Bu aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atılan bir iftiradır. Çünkü eğer böyle bir şey peygamberimiz tarafından biriniyor da peygamberimiz bu durumu kabul ediyorsa diyecek insanlar. O zaman peygamberimiz haşa ve kella deyyus olmuştur diyecekler. Ondan hadis alınmaz diyecekler. O peygamber olamaz diyecekler vesaire. Ve bu şekilde dini bu iftira yoluyla büsbütün dinin e, temeli olan Kur'an'ı bize getiren peygamberi yaralamak suretiyle Kur'an'ı yaralayacaklar, Kur'an'ı ortadan kaldıracaklar, ardından sünneti de bu şekilde ortadan kaldırmış olacaklar ve bu şekilde şeytanın emrine amelde olmuş olacaklar, şeytanın dinine, sapıklığına hizmet etmiş olacaklardır. Dolayısıyla bu insanların, bu çabalarının acı sonuçları maalesef biraz önce zikretmiş olduğum şeylerdir. Allah muhafaza buyursun, bu insanlara akıl izan nasip ilesin ve e, ümmeti Muhammed'i de bunların oluşturmuş olduğu fitne rüzgarlarından emin eylesin, muhafaza buyursun. Talibe kardeşimiz soruyor sabır ve namaz e, namazla e, Allah Subhanahu ve Teala'dan yardım isteyin ne anlama gelmektedir? Evet. Değerli kardeşlerim, "Usta'inu bis sabr ve salah" Allahu Teala e, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım bekleyin. Diyor. Manası nedir? Değerli kardeşlerim, İslam'ı yaşamak sabır, sabır gerektirir. Namazda da sükunet vardır. Namazda Müslüman'ın sabretmesi için çok önemli bir ibadettir. Namaz adeta bir ruh banyosudur. Bir ruhi arınıştır. Bir dinlenmektir. İnne salata Second yani namaz onlar için bir sukünet e, vesilesidir, onların sukünete erecekleri bir e, huzura çıkıştır. Yani e, bu sabır olayında namazı kıldığımızda sabrımız artacaktır. Sabır neden, ne zaman gerekiyor? Sabır dini yaşamak için gerekiyor, davette gerekiyor, cihatta gerekiyor. O zaman ee, sabrın olmazsa olmaz unsurlarından namaz var. Namaz zaten farz ama namazın sabrı teşvik eden, insanlara insanlardaki sabrı artıran, insanlar insanları sükunete erdiren meşakkatlere karşı onları e, sağlam dayanıklı, sabırlı hale getiren önemli bir etkisi vardır. Çünkü huzura çıkıyorsunuz. Çünkü Allah-u Teala, siz allah Teala'ya yalvarıyorsunuz. allah Teala sizin üzerinizden zorlukları, maunetleri kaldırıyor. Sabrınızı artırıyor. imanınızı artırıyor ve siz e, bu şekilde e, sabırlı, azemli, gayretli bir mümin hâne geliyorsunuz. Bu manası kısaca budur allah Alem. Yine Tabe kardeşimiz buyuruyor, e, söylüyor. Allah Azze ve Celle kıyamette görülecek mi? Ayet ve hadisler buna delalet eder mi? Değerli kardeşlerim, Ehlü Sünnet ve Cemaat itikadına göre Allahu Teala cennette müminlere görülecek, cennette müminlere görülecek, ama kıyamet sahnesinde Allah'ın sesi duyulacak. Kıyamet sahnesinde Allah'ın sesi duyulacak. Liman il mulkul yom, lillahil lwaheedil qahar. Allahu Teala çıkacak. Kim bugün mülk kimindir? Ey beşer, ey insanlar, ey cinler Huzura geldiniz değil mi? Liman mulkul yom Bugün mülk sahibi kimdir? Gördünüz mü? Güç kimde şimdi? Gördünüz mü? İllahül vahil kahhar Cevabını verecek Tek ve kahhar olan gücüyle Kahhar olan Allah'ındır güç diyecek Ya bu Tabi ki Bu nida Bütün insanlar Beşeriyet ve, ve e, ins ve cin alemi tarafından duyulacaktır. Ama Allah'ın cemali, Allah'ın cemali, e, elbette e, Allah'ın murat ettiği şekil ve e, durum ile birlikte, e, cennette müminlere Allahu Teala görünecektir. Ucuhu yevme idin nâdire o gün yüzler vardır ki parlaktır ila ne nâdire o yüzler rabblerine doğru bakmaktadırlar yine eee selâmun aleykum tıbtum olsun sizlere ne güzel olgunlaştınız ey müminler diye hitap edecek bütün bunlar e, cennette olacak Allahu Teala'nın cennette müminlere selam vermesi hadislerde sabit ve görünecek olması ve cennette onun cemalini seyretmenin en büyük nimet olması da hadisler, hadislerimizde sabittir değerli kardeşlerim. Allahu alem diyelim ve başka bir soruya geçelim. Rifat Özbek cennette baş örtüsü olacak mıdır hocam demiş. Ee, değerli kardeşlerim cennette örtü var, ipekten e, örtü var. Hem erkekler hem bayanlar ipekten örtüler içerisinde olacaklar Ama bunlar bir zinet örtüsüdür. Yani baş örtelim, şurayı örtelim, burayı örtelim diye e, bir e, durum söz konusu e, olmayacaktır. E, orada bilmekteyiz ki özellikle hurilere baktığınızda, yani onların e, vücutlarının, yani baktığınız zaman dışarıdan e, etleri, hatta etin içindeki kemikleri daha görünecek. Böyle bir birlurluk bir söz konusudur. Eğer e, yani dünyadaki gibi fitne fesat olur, kapanmaları lazımdır gibi bir e, anlayış söz konusu e, olsa, bu hadislerde e, onların bu vasıfları zikredilmemiş ol, olurdu. E, orada e, yani baş örtülmesi, yüzün örtülmesi söz konusu e, değildir. O, bu dünyaya ait Allah-u Teala'nın emirleridir. Fakat peki insanlar bir araya gelmeyecek mi? İnsanlar mesela orada kıskançlık var mı? E, kıskançlık e, da yok. E, peki bu eşler, Allah'a Allah'ın kullara vermiş olduğu eşler aynı zamanda herkesin mi eşi olacak? Hayır. Hayır. O da hayır. Yani herkesin eşi var. E, kiminse o eş onundur. E, bu eşin e, sadece o cennet, cennette e, o işte kendisine saraylar, köşkler verilen e, o insana verildiği ve ona bir nimet olarak sunulduğu açıktır. Ama bu durum, tabi orada nasıl olacak tam detaylı olarak e, bizim bunları burada söylememiz mümkün değil. Bize verilen ayetler, gö gönderilen ayetler ışığında, okumuş olduğumuz hadis-i şerifler ışığında bazı yorumlar yapabiliyoruz. Ama yüzde şöyle olacak böyle olacak demek için Nas'a ihtiyaç var Değile ihtiyaç vardır Ama umum olarak şunu diyebiliriz ki e, Mükellefiyet dünyadaki örtü mükellefiyeti ibadet mükellefiyeti orada yoktur Orası e, bir nimet yeridir e, Orada insanlar e, selam selam derler Birbirlerine selam verirler Orada boş söz duyulmaz. Ee, ama e, insanlar tamamen rahattırlar. Mükellefiyetleri yoktur. Ee, çok rahat bir ortamda yaşamlarını sürdüreceklerdir. Cennette hiçbir zaman namazdan, niyazdan, örtüden, şundan, bundan e, bunların farz olduğu ile ilgili elimizde herhangi bir delil yoktur. Orası ibadet yeri değildir. İbadet yeri dünyadır. Cennet ise nimetlerle Yaşama yeridir değerli kardeşlerim Allah alem. Evet. Tuncay 06. Allah dostlarından yardım ya da aracı ya da yüzü suyu hürmetine diye dua var mı? Allah dostlarından yardım istemek istigase şirktir. Yetiş ya filan, yetiş ya kavus, yetiş ya şeyh'im demek şıktır. Çünkü ee, Allah Teala Fatiha suresinin 5. ayeti i kerimesinde İyyake na'budu ve ancak sana ibadet eder ancak senden yardım beklerim şeklinde dua yapmamızı bize emir buyurmuştur. Ibadun Onların Allah'ın gayrısında yalvarıp durdukları şeyler sizler gibi kullardır, insanlardır. La istiqibu ne luhum ila yomul <gülüyor> kıyamete kadar onlar, onların dualarına cevap verecek değillerdir. Ya, waman dua ihim gafilun. Onlar, onların tapındıkları, yardım istedikleri şehirler, kabirler, ölüler, diriler, onların dualarını duymazlar bile. Onlar onların dualarından gafilidirler. Waman <gülüyor> azalu mmm yedu min dunillah, Allah'tan gayrı. Kayrısından yardım isteyenden daha sapık, daha şaşırtmış, aklını yitirmiş kim vardır? Bütün bu ayet kelimeler e, bize gösteriyor ki Allah'tan başkasından yardım istenmez. Açık ve net olarak söylüyor Allahü Teala. Ha? Açık ve e, yine Zümer Suresi 3. Ayet kelimeye bakın. Bunların da e, geniş geniş manasına bakın. Orada اَمَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا ila ila اللّٰهِ ذُلْفَا Biz onlara ancak bizi daha kestirme yoldan Allah'a ulaştırsınlar diye ibadet ettik. Onlardan yardım istedik. istigaste bulunduk. İddiaları var kulların. Ama Allahü Teala ne diyor? Onlar için ne vardır? Büyük bir azap vardır diyor ayet-i kerimelerde. Onların yapmış olduğu bu işe karşılık onlara büyük bir azap vardır diyor evet bunlara Zümer suresi 3. ayet-i kerime bunlara da bakın ee, peki yüzü suyu hürmetine demek var mıdır yüzü suyu hürmetine demek de yoktur sünnette böyle bir dua şekli Allah'ım beni peygamberimizin yüzü suyu hürmetine affet deme diyerek bir dua yapmak caiz değildir sünnette yoktur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ataları adına böyle bir duada bulunmamıştır. Yani mesela hiçbir zaman ya, ya Rabbi beni İbrahim Atam İbrahim aleyhisselam hürmetine affet dememiştir mesela. Veya Atam Nuh aleyhisselam hürmetine affet dememiştir mesela. Değil mi? Veya Musa, İsa hürmetine beni affet dememiştir mesela. Yine sahabe hiçbir duasında ya Rabbi Muhammed hürmetine beni affet dememişlerdir mesela. Bunlar sünnette yok. Yani Allahu Teala bir başkasının hürmetine seni niye affetsin ki? Yani böyle bir şey. Allahu Teala eğer bir başkasının hürmetine seni affetmiş olsaydı, olacak olsaydı o zaman Namaz kılma oruç tutma sorun değil yani bir başkası namazını tutar orucunu tutar orucunu tutar namazını kılar ve onun hürmetine sen de kılmış namazını kılmış orucunu tutmuş gibi olursun dolayısıyla hafı olursun bu mantık bunu gerektirir hatta bunu gerektirdiği için de bazı vatandaşlarımız diyorlar ki bizim orucumuz tutulmuş namazımız kılınmış niye İşte bu kapıdan çıkıyorlar yani nasıl ki bir insanın yapmış olduğu hata günah bir başkasının e, yüzü suyu hürmetine affediliyorsa onun yapmadığı görevleri de yapmadığı görevlerinden doğan mesuliyetler günahlar da bir başkasının yüzü suyu hürmetine affedilebilir. Mantığından yola çıkarak diyorlar ki ha gerek yok orucumuz tutuldu namazımız da kılındı. Niye biz desek ki ya Rabbi felancanın hürmetine yapmış olduğumuz bu eksiklikleri de görme bizi affet. Allah onun ismini duyar duymaz bizi affedecektir. Ee, onun makamını, makamının yüceli, yüceli, yüceliğinden dolayı bizi affedecektir mantığıyla. Yola çıkıyorlar ve namazını niyazı terk ediyorlar. İşte sapıklık burada başlıyor. Değerli kardeşlerim sapıtmak kolay. Sapıtmamanın tek yolu sünnete bağlı kalmaktır. Sapıtmak çok kolaydır. Çok kolaydır sapıtmak. Yaparsın bir yorum. Şeytan sana e, aklına bir şey getirir. Ve o kötü ameliyatının kafana süsler, yoruma düşersin, filozof olursun, felsefe yaparsın, efendim, zaten felsefeyi niye okutuyorlar? İnsanlar sapısınız diye okutuyorlar çünkü. Felsefe nedir? Felsefenin e, nedir yani bunu savunan insanlar var? Nedir felsefe kardeşim? Kur'an'ı düşünme düşünme metotlarını mı veriyor felsefe? Sünnet, met, e, sünneti? Muhammed'i düşünme, düşünce metotlarını mı e, insanlara veriyor felsefe? Yoksa efendim eskiden eski Yunan'ın içinden çıkmış bazı deli efendim e, insanların, azgın insanların, asi isyankar insanların düşünce sistemlerini mi insanlara zerk ediyorlar? Açın bakın. Hangisi olduğunu göreceksiniz. İşte zaten bakıyorsunuz A okulunda B okulunda 10 saat felsefe kutuluyor. Çıkan talebe de diyor ki tamam oluyor bir filozof. Ayet okuyorsun, tınlamıyor. Niye? Tınlamıyor. Ya kardeşim diyor ayetten maksat şudur. Efendim o ayet ak akla aykırıdır. İlahiyat mezun adam diyebiliyor ki o ayet mantığa aykırı kardeşim. Sen o ayeti göründüğü şekilde görersen, göründüğü zahiri manasını alırsan mantığa, akla aykırıdır. Ne olacak? Batıni manasını var. Tam tersini alacaksın. Böyle yaklaşımlar oluyor. Felsefe bu. O yüzden ne diyoruz? Sapıtmamanın tek yolu var. Kur'an'a ve sünnete bağlı kalmak. Peygamberimiz de söylüyor zaten bunu değil mi? Ne yapıyor? Sahabeye diyor şöyle bir çizgi çiz çiziyor. Etrafında ufak ufak çizgiler çiziyor. Diyor ki bakın ey sahabe şu İslam yoludur. Şunlar da İslam'dan sapıtmış yollardır. İslam'dan çıkmış fer'i yollardır. Siz burada olmalısınız. Bu ana yolda olmalısınız. Bu ana yol Kur'an ve Sünnet yoludur. Şunlar da Kur'an ve Sünnet yolundan sağa sola ayrılmış sapık yollardır. Siz bunlarda olmayın. Ana yolda olun. Ana yolda gitmenin tek çaresi Kur'an'a bağlı kalmak, sünnete bağlı kalmak, Ehli Sünnet ve Cemaat ilkelerine bağlı kalmaktır. Yoksa yorumu açarsınız, yok bana göre şöyle, sana göre şöyle, şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur. Ya Allah'ın Resulü düşünemedi de sen mi düşünüyorsun yani? Allah-u Teala bilmedi de sen mi biliyorsun yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gerçekleri anlattı, efendim, eksik mi bıraktı yani, dine ihanet mi etti Unuttuğu yer mi oldu? Göremediği yer mi oldu? Sen ondan daha mı zekisin? Sen kim oluyorsun da ee, böyle olsa daha iyi olurdu diyorsun? Aslında böyle olsa daha iyi olurdu diyen kim biliyor musunuz? İblis. Ya yani ne zamanki Adem'e secde et dendiğinde dediği şu olmuştur. Etmesem daha iyi olur. Niye? Çünkü sen onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın. Mantıksal olarak benim ham maddem daha iyidir. Benim ham maddem daha iyidir. Dolayısıyla ben bu ham ile neden e, o çamurdan yarattığın o varlığa secde edeyim? Yani e, aklım pek almadı. Böyle olsa daha iyi olmaz mı ya Rabbi? Etmesem daha iyi olmaz mı ya Rabbi? Bu emrini gözden geçirir misin ya Rabbi? Gibi bir itiraz. Şeytani bir itirazdır. iblisi bir itirazdır. Bugün iblisin torunları da ayet okuyorsunuz. Onu şöyle anlasak daha iyi olmaz mı? Batıni şekli var. Efendim zahiri görünen manasını almayalım. Zahir, zahircilik zaten e, kuruluktur. Anlamamaktır. Sevgisizliktir, aşksızlıktır, kuruluktur, efendim, maddeciliktir. Böyle diyorlar. Yahu kardeşim aklınızı başınıza toplayın. Ne zahiriciliği, Kur'an'a ve sünnete bağlı kalmak ne, ne alakası var kurulukla? Bir insan diyorsa ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okudum ve onun yaptığı işleri yapmadığı işleri biliyorum onu gibi olmak istiyorum derse siz bunun karşısına kuruluk olarak mı bu sen kuruluk yapıyorsun iftirasını atarak mı çıkacaksınız Ha şe bakeller Dolayısıyla e, bugün bakıyorsunuz adam yani e, sakal konusunda mesela bırakmıyor sakalını kesiyor bıyık sakal operasyon düzenliyor ardından e, sakal büyük bırakana da ters gözden bakıyor öyle şimdi bakıyorsunuz efendim adam müftü olmuş, operasyon yapmış. Öbür taraftan da e, bakıyor birisi bir imam falan işte vesaire sakal bıraktıysa ona aman diyor şu ne bu ya bu kirlilik ne kardeşim. Topla üstünü başını diyor sakal makal. Ne böyle karışmış. Temiz ol temiz diyor. Temiz ol. Yani sakalını kes diyor. Haşa. Şimdi e, niye işte bunlar? Felsefenin çukurunda e, şeytanın e, maalesef tuzağına düşürdüğü insanlar. İnsanlar maalesef. Yani buna üzülerek söylüyoruz bu şeyleri. Maalesef. Bu tür e, durumlar oluyor. Şimdi e, diğer soruya geçelim. Değerli kardeşlerim. Bakıyorum nerede kalmıştık. Sorular baya var. Vakitte bir hayli ilerledi. Evet. Evet. Okuyorum sorularınızı. Bu boşluk tabii ondan kaynaklanıyor. Susmam olayı. Farkına varmadan diyor Betül kardeşimiz. Farkına varmadan Allah'a bir şeye benzetmek, bir mekan tayin ediyorsunuz. Allah dünyada ve ahirette kimse görünmeyecek vs. E, bu herhalde e, kime söyleye bilmiyorum. Anlamış da değilim. Açık olarak yazarsa cevap vermeye çalışıyorum. Kalbe kardeşimiz Ebu Hureyre'nin hadisini söylemiş. Evet bu hadisini ben de burada okumak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bir kısım insanlar ey Allah'ın Resulü biz kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de siz ayın 14'ünde ve altında bulutların bulunmadığı bir anda ayın görülmesini tartışır mısınız? buyurdu. Onlar hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Ee, Resulullah altında bulutların bulunmadığı bir anda güneşin görülmesi hususunu tartışır mısınız? buyurdu. Hayır dediler ya Resulallah. İşte siz Rabbinizi böylece göreceksiniz buyurdu. Ee, bu şekilde tabi Buhari'de ee, bu hadis geçiyor. Ee, yine Müslim'de bu hadis e, 299 numarasıyla Buhari'de de 129 e, ezan 129 rikak 52. Buralarda geçiyor. Dileyen kardeşlerimiz buradan bakarlar. Musa kardeşimize bu rivayetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Evet. Sorularınızı okuyorum. Yine e, Musa kardeşimiz konuyla ilgili başka bir hadis-i şerifi yazmış. Biz Resulullah'ın yanında oturuyorduk. O ayın 14'ünde aya baktı ve şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sizler bu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Ve onu görmekte kalabalıktan dolayı sıkıntı çekmeyeceksiniz buyurdu. Yine e, Musa kardeşimiz e, başka bir yazmış mı? Evet bakıyorum. Evet bu kadar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Soru var mı diye bakıyorum. Herhalde 4 ee, ayda bir evet. Hapishaneye gidiyorum. 3 gün orada kalıyorum. Kusül almam gerekiyor. Orada banyo çok soğuk. Teyemmüm yapabilir miyim? Diyor. Ana panda kardeşimiz. Ee, değerli kardeşim banyo yaptığın takdirde, soğuk suyla banyo yaptığın takdirde hastalanacaksan e, soğuk aşırı derecede ise su aşırı soğuk ise bunu yapman mümkün değil ise e, yaptığın takdirde banyo yaptığın takdirde hasta olacaksan yani ciddi bir hastalık yani öyle hani basit ufak soğuk algınlığı gibi değil. Böyle ciddi bir hastalığa yakalanma durumun olursa teğmüm yapabilirsin. Evet. Soru ne diyor işte? 3 ee, ayda bir hapishaneye gidiyorum. 3 gün orada kalıyorum. Gusle gerekiyor. Orada banyo çok soğuk. Ama tabii ki müdürle görüşebilirsin. O, o problemi aşmaya çalışırsın. Dışarıdan bir ısıtıcı alabilirsin. Yani illa ki de başvurmaya gerek yok. Bunun önlemlerini almaya çalışmak lazım. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz lazım. Ardından ııı ee, Efendim Bu tür temmüm yollarına Başvurabiliriz suyu alıp mesela e, Bir sıcak bir Ortamın içerisinde kalmasını Sağlayabilirsin oda sıcaklığında su kalırsa Soğuk kırılır o suyla banyo yapabilirsin Mesaire yani tedbirlerini al e, Birden de temmüm yapacağım Değil mi? Evet e, Başka soruda yok değerli kardeşlerim Allah razı olsun e, sanıyorum Vaktimizde bir hayli ilerledi. Bir buçuk saattir beraberiz. Ee, Allah cümlemizden razı olsun. Allah-u Teala amelilerinizi kabul eylesin. İhlasla eylesin. Allah-u Teala günahlarımızı bağışlasın. Bizleri, sizleri, bütün mü'minleri cennet ehlinden eylesin. Cehennem azabından uzak eylesin. Borçlarımıza, edahatlarımıza şifa nasip eylesin. Allahu u Teala e, Suriye'de Nusrailerin elinde her türlü e, acıları, azapları e, çeken kardeşlerimize yardım eylesin. Onları o esaretten kurtarsın. Onları zulmeden o hainleri de kahru perişan eylesin. Dünyanın her, her ne tarafında e, zulme uğrayan kardeşlerimiz varsa onlara yüce Rabbimiz yardım eylesin. Onlara azap eden insanları kahru perişan eylesin. O ahır davana Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ala Muhammed Ve ala ve sahbihi